1054 numaralı konu Hazreti Peygamberin Allah'tan bahseden bir Yahudi alimini tasdik etmesi Bir Yahudi alimi Hazreti Peygambere gelerek Ey Muhammed ya da ey Allah'ın Resulü Allah Teala gökleri bir parmağı, dağları ve ağaçları bir parmağı, su ve toprağı bir parmağı, diğer mahlukatı da bir parmağı üzerinde tutmaktadır. Ara sıra bunları harekete geçirerek hakimiyet yalnızca bendedir der dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onu tasdik eder mahiyette mübarek azı dişleri görünecek şekilde güldüler ve sonra da, onlar, müşrikler, Allah'ı gereği gibi takdir edemediler, oysa kıyamet günü yeryüzü tamamen onun tasarrufundadır, gökler de onun sağ eliyle, ilahi kudretiyle, dürülmüştür, Zümer, 39 suresi 67, ayeti kerimesini okudular.